Radyo Tiyatrosu Okçu Yapım Mehmet Kösoğlu Yazan Friedrich Schiller Senaryo Nihal Gökçek Seslendirme Yönetmeni İskender Bağcılar Kayıt Montaj Didem Türkmen Program Yönetmeni Erol Güldiken Yeter, bu seslerde dedim neler oluyor dışarıda kumanda? Halk neden bir daha sarayının önünde toplanmış bağırıyor. Yeni çıkarttınız vergilere itiraz ediyorlar sayın vali. Ödemek istemiyorlar. İtiraz mı? Ne aklı? Ben bu şehrin valisiyim. İmparatorluğu temsil ediyorum burada. Bana karşı gelmek imparatorumuza karşı gelmek demektir. Bu sefir insanlar bunu bilmiyor mu? Son aylarda çok sık vergi çıkarttınız vali hazretleri. Köylü iyice yoksullaştı. Elinde avucunda ne varsa vergi diye size verdi. E verecekler tabii. Ben valiyim sözüm kanundur. Ama artık verecekleri bir şey kalmadığı için de isyan ettiler efendim. Pah! İsyanmış. Bir avuç köylünün isyanından ne olur? Akıllarısına beni korktarak çıkarttığım kanunları geri almamı istiyorlar. Avuçlar dünyalarlar. Ama ben onların bu cesareti kimden aldığını biliyorum, iyi biliyorum. Şu attığını vuran meşhur okçu Wilhentel mi kastediyorsunuz Vali Hazretleri? <Gülüyor> evet kumandan. Köylüler o reyiften cesaret olarak bana kaba tutuyor. Haklısınız Vali Hazretleri. Cesur, dik başlı ve gururlu biri. Kısa zamanda bu yörenin efsane adamı oldu Tell. Köylüler kendilerinden biri olduğu için Teli çok seviyorlar. Bak kumandanım köylüler yani halk sadece bir kişiyi sevmeli. O kişi de yöneticileri olmalıdır. Aksi takdirde o yörede ne asayiş kalır ne de huzur. Haklısınız vali hazretleri ama köylülerin Wilhelm Teli sevmelerine nasıl engel olabiliriz ki? İsterseniz bir kanun çıkartıp... Hayır hayır hayır hayır. Kimsenin duygularını kanunla baskı altına alamayız. Ama Wilhelm Teli'nin o efsane okçunun da köylülerin umudu haline gelmesine seyirci kalamam. ...en kısa onu yok edeceğim. Emir verin derhal onu yakalatıp asalım efendim. Hayır öyle bir adamı sebepsiz yakalayıp asamayız kumandan. İşte asıl ondan sonra efsane olur. Ayrıca köylüleri galeyana getireceğiz. Peki tele ne yapmayı düşünüyorsunuz efendim? Bilmiyorum ama elbet bir yolunu bulacağım kumandan. Ah! Kahrolası köylüler bağırdıkları yetmiyormuş gibi... ...şimdi de sarayımın camlarını taşlıyorlar. Hemen askerlerini topla ve kalabalığı dağıt kumandan. Baş üstüne vali hasretleri... Dağılmamakta ısrar ederlerse ne yapayım Zora başvur silah kullanarak daha hepsine Hiçbirine acıma sefil köylülerin imparatorluk valisine baş kaldırmak neymiş Görsünler anlasınlar Baş üstüne efendim Yeter artık Neyimiz var neyimiz yok Böyle, Bu yeni vergiyi ödemek istemiyoruz artık Çoluğumuzun çocuğumuzun sütünü bile Vergi diye verdik Toymadınız mı bu kadar yürüte yeter, yeter. dağılın Beni silah kullanmaya mecbur etmeyin köylüler Devlete karşı gelin ver Bu yaptığınız isyandır yeter. İsyanın cezası ise ölümdür İsyan Dağılın yürüdü. çabuk Evlerinize gidin Ay, Hayır Vali yeni vergi kanuna geri almadıkça dağılmayacağız burada. Evet dağılmayacağız bu haksızlıktır Vadini bizi kömürmesine izin vermeyeceğiz Dağılmayacağız Madem öyle şimdi görürsünüz. Askerler dağıtın şu kalabalığı. Gerekirse silah kullanın. Baba. Bak geyikilerdeki ağacın altında. Şşşş, şşş. Yavaş Walter. Geyiği üküteceksin. Hadi sene baba. At okun yoksa hayvan kaçacak. Acele etme evlat. Böyle bağırmaya devam edersen geyiği ükütüp kaçıracaksın. Abi şimdi acele edilmez. Hayvanlar insanlar gibi değildir. En ufak bir sesde hemen kaçarlar. Affedersin baba. Okumuzu atmadan önce rüzgarı arkamız alalım ki hayvan kokumuzu fark etmesin, değil mi? Gel bakalım şöyle. Hmm, tamam. İşte. Tam o ok atmak için uygun bir yer burası. Hadi baba, hmm. bak hayvan başını kaldırmış, bize bakıyor, kaçabilir. Hadi at okunu. Tamam, tamam, tamam. Sakin ol evlat. Sen burada dur. Ben biraz daha yaklaşacağım diye. <gülüyor> <gülüyor> İşte tam şurası. Tamam okuma atabilirim. Wilhelm! Wilhelm dön! aksi geyik kaçtı. Kim bu havası çıktığı kadar bağıran? Wilhelm dön! Baba gelen altlı Thomas amcaymış. Baba. Evet o evet. Pek de heyecanlı. Ne oldu acaba? Seni burada bulacağımı biliyordum te. Ne var ne oldu? Senin yüzünden avımı kaçırdım Thomas. Bırak şimdi abı. Tener. Şehirde önemli şeyler oluyor. Köylüler valiye isyan etti. Sahi mi söylüyorsun? Eh. Neden oldu peki? Eh. Vali Gressler. Geçen günü yeni bir kanun daha çıkartmak istedi. Köylüden hayvanlarının yarısını vergi olarak vermesini istedi. Ne bak sen şu varim kudurmuş köpeğe. Eh. Vergi Allah Allah hala doyuramadı karnına. ha. Köylü zaten eski vergilerden bunalmış bir vaziyetteydi. Bu yeni kanunla... ...iyice zıvanadan çıktı... ...ve valilik sarayının önünde toplanarak... ...valiyi ve vergiyi protesto etmeye başladı. Peki sonuç ne oldu Thomas? Ne yazık ki valinin askerleri isyanımızı... ...kanlı bir şekilde bastırdı Wilhelm. Tanrı. Tamam. Ee, kanlı bir şekilde mi? Evet. Bu? Üç kişi öldü. Çok sayıda köylü de yaralandı Bilhem. Kahrolası herif. Hiç acımadan insanları öldürtüyor. Bu zalibi birinin durdurması gerekiyor. Ay, haklısın te. Biz de aynı şeyi düşünüyoruz Ne demek istiyorsun Thomas Valinin bu zalimce davranışlarına engel olunması gerektiğini düşünüyoruz Düşünüyoruz derken kimi kastediyorsun Thomas Biz hepimiz bütün köylüler Bu böyle devam edemez Tel Valinin haksız uygulamaları hepimizi perişan etti Vergi diye diye en sonunda hayvanlarımızı da almaya başladı Yarın öbür günde dilim ekmeye muhtaç olacağız ha, Haklısın Thomas haklısın Valinin eziyetlerine katlanmak mümkün değil artık Bir şeyler yapmak gerekiyor bunun için sana geldim Tel Köylünün tek umudu sensin Bizi bu zalim valinin zulmünden kurtarırsan Ancak sen kurtarabilirsin Bir şeyler yap İyi de ne yapayım Thomas? Ne yapmamı istiyorsun? Bizler, yani köylüler gizli bir isyan komitesi oluşturduk Tel. Başımıza geçip bu isyanı yönetmeni istiyoruz. İsyan komitesi mi? Peki kimler var bu komitenin içinde? Herkes, bütün köylü. Hatta valinin haksız uygulamasına karşı çıkan birkaç subay bile var. Peki niyetiniz ne Thomas? Bütün köylüyü ve hatta valinin askerlerini de yanımıza alarak isyan çıkartmak. Vali makamından indirtmek. Başka türlü kurtulamayız bu zalimin elinden Tel. Evet ne diyorsun Wilhelm Tell? Bizimle beraber misin? Elbette sizinle beraberim Thomas. Hayatımın hiçbir döneminde zalimlerin yanında yer almadım ben. Git köylüye söyle. Wilhelm Tell de sizin yanınızda de. Zamanı gelince isyanı başlatacağımızı söyle onlara. Ah, Tanrı'ya şükür. Böyle söyleyeceğini biliyordum. Yoksul halk ve köylü bunu duyduğuna sevinecek Tell. Gidiyorum dostum. Güle güle dostum. Değil! Ano oğlum! Değil! Vali kimin adamıdır baba? İmparatorun oğlu. Onun adına bir şehri yönetmekle görevlendirilmiştir. Madem öyle vali, kralımız adına mı bir salgı zulmediyor? Vergi diye elimizdeki avucumuzdaki her şeyi alıyor ha? Hayır oğlum. Hiçbir kral halkına zulüm ederek tahtında oturamaz. Krallar halkların refahı ve mutluluğu için vardılar. Ama onların adına şehirleri idare eden bazı valiler... ...kraldan daha kralcı kesilerek halkın başına işte böyle bela olurlar. Yani kralımızın bu valinin yaptıklarından haberi yok mu demek istiyorsun baba? Evet öyle oğlum. Peki valinin kötü bir insan olduğunu krala söylesek? Onu cezalandırıp yerine daha iyi bir vali gönderemez mi bizi? Gönderir ama... ...mesele krala ulaşıp valinin kötü bir olduğunu söylemekte. Biz yoksul köylülerin... ...asilzadelerin gözünde itibarımız yoktur. Onlar çobandır. Bizlerse hep koyunuzdur. E peki ne yapacağız öyleyse? İsyan çıkartıp sesimizi duyuracağız. Ve böylece kralın meseleden haber olmasını sağlayacağız. Bu sesler de ne? Neler oluyor orada? Dur diyorum! Sefilerim kaçma yoksa öldürürün seni. Aa baba bak. Valinin askerleri bir köylüyü kovalıyor. Namussuz herifler. Ne istiyorlar zavallı köyden? Kaçma. Eslim ol diyorum sana. Bırakın beni. Benim bir suçum yok. Ne istiyorsunuz benden? Hiç de yakaladım seni sefil köylü. <gülüyor> Şimdi kaçmak değilmiş köşeleriz sana? Vurun şuna. <gülüyor> Çevikten kırın. Yapmayın. Yalanlarımı yapmayın. Dövmeyin beni. Kurmayın. İmdat. İmdat. Baba <gülüyor> bir şeyler yap. Yoksa zavallıyı döverek öldürecek. <gülüyor> tamam tamam evlat. Hadi sen eve git ben hallederim. Ama baba sen eve git diyorum Walter. Hadi. Ne diyorsam onu yap. Tamam. Hem valimizin emirlerine karşı gelir vergini vermesin. Hem de kaçarsın ha. Al kızayıp. Al bakalım sana. Ne Bırakın bırakın beni evime gideyim. Çoluğum çocuğum aç ekmek bekliyor benden. Hey askerler bırakın o zavallıyı. He? Ne? Sen de kimsin be? Tel Bilhempel. Tam zamanında yetiştin dostum. Ne? Bilhempel mi? Şu aklını vuran günlü okçu Bilhempel mi? Evet o. Ne istiyorsunuz o zavallıdan? Niye dövüyorsunuz onu? Sen işimize karışma Abbas. Bu adam valimizin emirlerine karşı gelerek vergisini ödemek istemedi. Neyim? <gülüyor> Neyim? Ne mi elimde Elim havucumda bir şey kalmadı ki ödeyeyim. Valimiz her köylünün iki hayvandan birinin vergi olarak ödenmesini emretti. Gördünüz işte. İki tane keçim var. Bu iki hayvanın sütüyle ailemi geçindirmeye çalışıyorum. Bunun birisini size verirsem biz ne yer ne içeriz sonra? Duydunuz işte. Köylünün size verecek hayvanı yokmuş. Gidin valinize söyleyin hadi. Şey ama Aması maması yok. Size defolun dedim. Eğer dövüşmek istiyorsanız gelin benimle dövüşün. Hadi ne bekliyorsunuz? Bana bak telle başa çıkılmasa ben gelelim. Tamam tamam tel gidiyoruz ama bu yaptığın valinin hoşuna hiç gitmeyecek. Olabilir. Valinin yaptıkları da bizlerin hoşuna gitmiyor. Söyleyin ona halk zulüm yapılarak yönetilemez. 15 günde bir vergi çıkartan valiniz zavallı köylüyü aç ve sefil bırakmıştır. Şimdi de onlardan olmayan hayvanları ve olmayan mahsulü vergi olarak istemektedir. Yeter artık. Eğer valiniz bu zulme son vermezse... ...köylüyü kaçsın alacaktır. Hadi defolun şimdi. Hadi gidelim arkadaşlar. <Gülüyor> Bilimden sağ ol dostum. Tanrı senden razı olsun. Eğer sen olmasaydın... ...bu zalimler döverek öldüreceklerdi beni. Tamam dostum tamam ağlama gittiler. Hadi sen de evine çocukların yanına git. Ne? Vergi vermeye köylü askerlerin elinden Wilhelm Tel mi kurtarmış? Evet vali hazretleri. Askerlerimiz köylüyü cezalandırırken birden Wilhelm Tel ortaya çıkıp köylüyü onların elinden almış. Peki askerlerin neden buna izin vermiş kumanda? Neden Wilhelm Tel'i tutuklamamışlar? Şey efendim telin şöhretini biliyorsunuz. Hı. O attığını vuran bir okçu. Evet ama Tel bir kişi. Senin askerlerin kaç kişiydi? Şey... Dört kişi efendim Rezalet dörde karşı bir Bunlar ne biçim askerler ki bir kişiden korkuyorlar kumanda Mesele kişi sayısında değil vali hazretleri ya? Wilhelm Tell'in şöhreti askerlerimizi korkutuyor Hı. Ayrıca kölü kendisine yardım edip ettiği için onu çok seviyor efendim Anlaşıldı Wilhelm Tell köylünün umudu olmuş bu yörede ha? Maalesef öyle vali hazretleri. Askerlerimizin Wilhelm Tell'den korktuğunu öğrenen köylüler de vergi vermemek için ellerinden geleni yapıyorlar. Bu işe bir çare bulmamız gerek. Haklısın kumandanım bu işe bir çare bulacağım. Bu kentin valisi olarak otoritemi korumak zorundayım. Elbette. Yeteriz valiyi istemiyoruz Artık bu işe Açır. de son vermenin zamanı gelmiştir arkadaşlar Açır. Vali ve reisler hayatımızı çevirmiştir evet. diye diye zorlamalımızın ülkümüzü elimizden alarak bizi yoksul bırakmıştır Verecek evet, hiçbir şeyimiz kalmadı artık Seyizlik Kümesteki var. tavuğumuzdan ahırımızdaki kadar Ağır. her şeyimizi vergi adına topladılar O zalim yüzünden bir diğim ekmeğe dağır. muhtaç kaldı İyi de ne yapabiliriz ki Ağır. Nasıl baş edebiliriz bir valiyle? Bu kadar umutsuz olmayın. Evet. Gerekirse çarpışırız. Evet, ha açlıktan zulüm altında iniyerek ölmüşüz. Evet. Ha vuruşarak ne fark eder? Evet. Arkadaşlar arkadaşlar. Evet. Diyama, biz yoksul ve silahsız köylüleriz. Karşımızdaki koca bir vali. Emrinde imparatorun askerleri var. Vali imparatorun askerleri var. varsa Bizimle. bizim de telimiz var. Evet. İlham Tel mi? Evet. Hani şu atlını vuran meşhur okçu mu? Evet. Evet, evet o zalimlerin düşmanı... ...mazlumların dostu Tel... ...o kahraman bizimle beraber... O da valinin adaletsiz yönetiminden şikayetçi. Madem evet, öyle söyleyelim tele valinin hakkından gelsin. Böyle zalim bir valinin zulmü altında daha fazla yaşayamayız. Bizlerin rahatça yaşaması için valinin ölmesi şarttır. Evet, Oğlan <gülüyor> <gülüyor> durun durun acele etmeyin. Vali öldürmek imparator ve devlete karşı gelmektir. Bizim kralımıza bir meselemiz yok ki... Ayrıca kral hazretlerinin valinin zalimliklerini bildiğini de sanmıyorum. Evet Ama madem öyle validen nasıl kurtulacağız? Planlı bir isyan çıkartarak arkadaşlar. Bilhempel de bu planı onayladı. Aa, i̇syan çıkartarak aa, onay... vali makamından uzaklaştıracağız. Peki ha, ne ha, zaman olacak evet. bu iş? Zamanı gelince. Ne zaman? Önce bütün ne köylüleri ne örgütlememiz ne gerekti. Olmadı. Sonra da valinin askerlerini. Valinin askerlerini mi? Ha. Yani isyanımıza valinin askerleri de mi katılacak? Ha. Evet ha. evet. Ha. evet ha yapıyorlar. Zalim herif onlara da kötü davranıyor. Hakaret ediyor. Bu yüzden isyan çıkarttığımızda en azından askerlerin bize ateş eklemelerini sağlamamız lazım. Evet elmalar var <gülüyor> armutlar var güzel sen bazı beylerim var, var. var. <gülüyor> yumurta duydum tuyvanı demeyin vali hasretlerinin evridir Bundan böyle her kimse şu gördüğünüz tepesine halinin şapkası geçirilmiş çubuğa selam vermeden geçmeyecektir. Her kimse bu emre uymayıp da şapkalı çubuğa selam vermezse hapse atılarak cezalandırılacaktır. Duydun duymadık ...suyunu çıkarttı işin. Böyle vezalet görülmüş şey değildir canım. Şimdi de zorla şapkasına selam verdir diyor. Biz köylülere işkence çektirmek için... ...elinden geleni yapıyor zalim adam. Zalim. Zalim ki ne zalim. Baba... ...avladığın hayvanların kürkünü sattıktan sonra... ...çubuklu şeker de alır mısın bana? Önce evdeki eksikleri alalım... ...para yeterse şeker de alırız oğlum. <gülüyor> Ne oldu? Niye gülüyorsun Walter? Şuraya bak baba. Ne kadar komik. Ne var orada? Komik olan neymiş? Baksana. Köylüler tepesine valinin şapkası geçirmiş bir çubuğa selam veriyorlar. Komik değil mi? Hayır. Hiç de komik değil Walter. Anlaşılan vali hazretleri halkın onuruyla oynamak için yeni bir şey bulmuş. Peki biz de selam verecek miyiz o şapkaya? Hayır oğlum, yürü. Yürü hadi. Sen bakma onlara. Bak şurada bir asker var. Hey <Gülüyor> sen! Bana mı sesleniyorsun asker Evet sana Ne var ne istiyorsun Neden şapkaya selam vermedin Hangi şapkaya Kör müsün Çubuğun tepesindeki vali hazretlerinin şapkasına Çekil önümden, asker efendi Selam insanlara verilir şapkaya değil Vali hazretlerinin emri var Şapkasına selam vermeyene hapse atılacak Anladın mı düşünüme Bana bak asker efendi Baba dikkat et, asker üzerimize çevirdi Korkma evlat korkma Çek o üstümüzden asker Al ah. Bırak Mızrağ. Bırak dağılı. Eğer yolumuzun üzerinden çekilmezsen bırakmam Mızrağ. Çekilmem. Valinin emri var. Hapse atacağım sizi. Kahkaha selam verilmedi diye insanlar hapse atılır mı be? İyice sınırdan çıkartıyorsunuz insanı. Ben emir kuluyum. Emirleri uygularım. Hadi bakayım. Başlatma emirlerinden. Çekil yolumdan asker. Yoksa fena halde döver, rezil ederim seni. Beyler, ey, in Askerler, askerler! Çabuk buraya ama gelin. Bak askerler bize doğru koşuyor. Ne var? Ne var? Ne oluyor? He? Ne oldu burada? Sana biri bir şey mi yaptı? Bu, Söyle bakayım. Bu budalı bu Vali evet. Hazretlerinin evlerine kafa tutuyor. Ne? Şahkaya selamlamadı. Selamlamadı mı? Ben de atış atmak istedim ama karşı koydu bana. Vay vay vay! Tanıdım seni. Sen Vilam telsin ha, öyle değil mi? Evet. Tanıdığınıza göre şimdi bırakın da yoluma gideyim. Geçenlerde vergisini ödemeyen bir köylüyü elimizden kurtarmıştım. Demek şimdi de valimizin şapkasına selam vermeyerek ona hakaret ediyorsun ha? Saçmalamayın. Boş bir şapkaya selam verilir mi? Eğer vali hazretleri emir vermişse verilir Wilhelm Tell. Hadi ya selam verirsin ya da hapse girersin. Kararını ver. Asla selam vermem. O halde hapse girersin. Düş önümüze bakalım. Hayır yapmayın. Şapkaya selam vermedi diye babam hapse atamazsınız. Hayır. Öyle bir atarız ki. Topuklayışın arkadaşlar. Ellerini arkaya uzat da Hadi. Hadi Görüyor Bırakın beni. Bırakınıyorum size. Yürürüm. Bu yaptığınızın hesabını Yürürüm. soracağım sizlere. Ama Lanet şeneli. olsun. Biz kanunu uygulamasını senden iyi biliriz. Hey neler oluyor orada askerler kimi tartaklıyor öyle Kim olacak çubuktaki şapkaya selam vermeyen birini yakalamışlardır mutlaka. Hadi. Gelin bakalım askerlerin yakaladığı kişi kimmiş? Bırakın beni bırakın diyorum alçak herifler. Konuşma. Bırakın dedim. Kevap verme bize. Hapse koyacaksın, bunu hak ettin. Valimizin şapkasına selam vermeden geçersin. Boşuna direnme oksio, hapse evet. atacağız seni, valimizin emri var. Baycanına, <gülüyor> <gülüyor> William Tel bu, askerlerin tutuklamak istedikleri telmiş arkadaşlar. Zalim valinin askerleri şimdi de onu yakalamışlar. Hey hey, bırakın onu. O William Tel, bir halk paramar o, ne istiyorsunuz ondan? Karışma işimize pis köylü, valimizin emri var. Kim ki çubuktaki şapkasına selam vermezse hapse atılacak. Saçmalamayın böyle emir mi olurmuş? Olur tabi. Wilhelm Tell emirlere karşı gelerek valimize hakaret etti. Bakın o kimseye hakaret etmez. Bırakın onu çabuk hadi. Evet evet bırakın. Wilhelm Tell'i hapse atamazsınız. Çekilin çekilin be. Yoksa hepinizi tutuklar hapse atarım ben he. Sersem herifler çekilin, Yeter tutuklar. be yeter. Gücünüz yetiyorsa hepimizi tutuklayın. Aşağılık herifler. Sizden de, valinizden de pıktık artık. Ha? Hadi arkadaşlar, Filhem tel kurtaralım. Çıplak bizlerden... mı? Demek <gülüyor> isyan ediyorsunuz <gülüyor> ha? Askerler, muhabirler, buradaki herkesi durdurmayın. Kimse acımayın. Ben seni gebertirim. Durun, durun, durun, durun, durun arkadaşlar. Durun, durun. Benim yüzümden başınızı belaya sokmayın. Ha, ha. <gülüyor> ...hazretleri geliyor. Şimdi görürsünüz... ...gününüzü siz. Neler oluyor burada? Bu kalabalık için toplandı meydanda. E, vali Hasretleri. ...yanında çocuğu olan şu adam... ...şapkanıza selam vermeden geçip gitmek istedi. Ne? Biz de kendisini yakalayıp... Hı? ...hapse atmak istedik. Ama buraya toplanan... ...bu sefil köylüler... ...onu hapseye götürmemize engel oluyorlar efendim. Ne? Demek öyle. Demek emirlerime karşı çıkıp... ...şapkama selam vermeyen adam sensin... ...öyle mi? Evet benim Neden şaplıya telem vermeyerek hakaret ettin? Görmedim yani? İşim çok aceleydi Hızlı Hı. hızlı yürüyordum Hı, Hı. Ayrıca kimseye de hakaret etmiş değilim Ben işiyle gücüyle ulaşan sıradan bir insanım Adın ne senin köylü? Wilhelm Wilhelmter Wilhelmter mi dedin? Evet öyle dedim. Demek halkın efsane haline getirdiği şu meşhur okçu Wilhelmter sensin ha? Seni gördüğüme pek sevindim delikanlı. Askerlerinize emir verin de yolumdan çekilsinler vali hazretleri. İşim gücüm var benim. Niye? Öyle kolay kolay gidemezsin tel. Kim olursan ol ben bu şehrin valisiyim... ...ve imparator adına da kanun ve nizamı temsil ediyorum. Sen benim çıkardığım bir kanuna karşı geldin... ...ve cezanı da çekeceksin yapmayın vali hazretleri. Bu ülkenin hiçbir şehrinde çubuğa takılan bir şapkaya selam verilir diye bir kanun yoktur. Başka şehirde olmayabilir ama benim vali olduğum bu şehirde var Wilhelm Bu kanunu yine çıkarttım ve herkes gibi sen de uymak zorundasın buna. Kanun kanundur. Ya şapkanın selamlar serbest kalırsın ya da hapse atılırsın. Bu zulümdür vali hazretleri. <gülüyor> bu insanların şerefiyle onuruyla <gülüyor> alay etmektir. <gülüyor> Onlara gülmektir. <gülüyor> Biz köylülerde siz asilzadeler kadar onurumuza düşkün insanlarız. Bizleri hor görmeyin. Bizlerle alay etmeyin. Senin için bu ülkenin en keskin nişancısı diyorlar. Doğru mu bu tel? E, bilmiyorum. Doğrudur efendim. Babam en usta nişancılardan daha ustadır. Vay vay vay. Demek sen Wilhelm oğlusun ha? Evet efendim. Babam çok keskin bir nişancıdır. Yüz adımdan daldaki bir elmayı o rahatlıkla vurur. Sahi mı? ...demek yüz adım ona... ...işte bunu duyduğuma sevindim... ...oğlunun söyledikleri doğru mu bilem kel... ...yüz adımdan bir elmayı tek atışta vurabiliyor musun... ...evet vururum... ...madem öyle sana bir fırsat veriyorum kel... ...ne fırsatı... ...hapisten kurtulma fırsatı... ...ne yapmam gerekiyor... ...burada bu meydanda yarın benim ve şu sefil köylülerin gözü önünde... ...şu meşhur nişancılığını göstermeni istiyorum senden... ...kabul ediyor musun? Eğer servis bırakılacaksam, nişancılığımla ilgili küçük bir gösteri yapabilirim vallahi setleri. Bu güzel. Demek teklifimi kabul ediyorsun. Evet, e, tamam. Neyi bulmam istiyorsunuz? Oğlunun başına koyacağım bir elmayı. Ne? Ne dediniz siz? <gülüyor> kabul ediyor musun Ter? Ama, ama bu haksızlık. Böyle bir şey isteyemezsiniz benden. Yapamam ben böyle bir şeyi. Neden? Madem bu ülkenin en iyi nişancısısın, madem yüz adımdan daldaki bir elmayı vuruyorsun, o halde oğlunun başındaki elmayı da vurabilirsin. Ama ama bu daldaki elmayla aynı şey değil ki söz konusu olan oğlumun hayatı. Benden böyle bir denemi istemeyin lütfen. Neden tel? Ç çünkü çünkü heyecanlanırım, elim titreyebilir ve oğlumu öldürebilirim. Hadi ne tel. Neden oğlunu öldüreceksin ki? Sen usta bir nişancıymışsın. Ha daldaki elma... ...ha oğlunun başındaki elma. Vuracak insan ikisini de vurur. Yani... ...olmaz yapamam bunu. Benden başka bir şey isteyeyim onu vurayım. Ama oğlumun başındaki bir elmayı vuramam. Olacak şey değil. B bunu yapamam bu aleyhzatın. Kararını çabuk ver Wilhelm Ter. Bu denemeyi yapmazsan seni hapse attırırım. Başarmak ya da başarmamak senin elinde... Eğer elmayı vurursan serbest bırakırım seni. Aksi takdirde... Sizin niyetiniz beni evlat katilimi yapmak Vali Hazretleri. Ee, siz de baba değil misiniz? Sizin çocuğunuz yok mu? Nasıl benden böyle bir şey istersiniz? Kararını ver Tel. Hayır. Hayır kabul etmiyorum. Bunu yapmayacağım. Peki. Askerler. William Tel'i tutuklayıp hapse at. Durun. Yapmayın. Yapmayın. Yalvarırım dokunmayın babama. Baba. Baba lütfen. Sen William Tel'sin. ...namın bu ülkede duymayan kalmamıştır... ...yapabilirsin, vurabilirsin hadi... ...yapamam oğlum, misal etme. ...evet iyi nişancıyım... ...ama o ok her zaman hedefini bulmayabilir... Ya e o zaman ne olur ha? ...kendi ellerimle seni öldürmüş olurum... ...yo yo yo, yapamam bunu Walter, yapamam... ...hayır yaparsın baba, yapacaksın... ...sen özgürlüğe alışık bir insansın... ...hapiste yapamazsın... ...sen dağların kırların adamısın... ...hadi baba kabul et, hadi... ...anlamıyorsun Walter... ...bu adamın niyeti benden kurtulmak... ...senin ölümüne sebep olup... ...yaşadığım sürece acı çekmemi istiyor bende. Ama yapmazsan ikimiz de hapse atacak baba lütfen. Sen korkak bir insan değilsin. Yaparsın bunu. Başımdaki ya elmayı vurursun hadi. Ya yapamazsan Walter ya vuramazsan? Vurursun. Her zaman vurduğun gibi yine vurursun. Hadi baba efsane adam olduğunu bir kere daha ispatla hadi. Eh, hayır hayır. Boşuna babana dil dökme çocuk. Sen cesur bir çocuksun ama maalesef... ...baban korkak biri olduğunu gösterdi bize. Ey köylüler işte sizin cesur sandığınız Wilhelm Tell. Bakın korkudan yayını eline bile alamıyor. Ve siz ona güvenip zaman zaman benim kanunlarıma karşı gidiyorsunuz. Ama onun cesur ve kahraman biri olmadığını gördünüz işte. Hadi baba sen korkak biri değilsin sen Wilhelm Tell'sin. Kahraman biri olduğunu göster onlara hadi. Ya yanlışlıkla seni vurursam mı? Öldürürsem Hayır ben senin oğlunum. Bir baba asla oğlunu vurmaz. Sen cesur bir insansın. Ben de senin gibi cesur bir babanın cesur ve korkusuz oğluyum. Başaracaksın. Başımdaki elmayı vuracaksın. Hadi babacığım kabul et valinin teklifini. Peki Madem öyle istiyorsun... ...tanrı yardımcımız olsun. Tamam yapacağım. Ya yapacağım. Yapacağım dedi. Bravo. Bravo. baba. Evet. Oğlumun başındaki elmayı tam ortasından vuracağım. <gülüyor> Aritasın <Ayrıcazım> babacığım. <gülüyor> Eğer Wilhelm Tel teklifimi kabul ediyormuşsun... ...oğlunun başındaki ilmayı tek atışta vuracakmışsın? Evet kabul ediyor. Güzel. Gösteri yarın öğlen bu meydanda yapılacak. O zamana kadar Wilhelm tel ve oğlu... ...şapkama selam vermedikleri için... ...bu geceyi da geçirecekler. Yarın tel oğlunun başına koyulacak elmayı vurursa serbest kalacak. Vuramadığı takdirde ömür boyu hapiste kalacak. Ama yani şimdi elmayı vururuz. Wilhelm Tel'i nasıl zor durumda bıraktı gördünüz mü arkadaşlar? Evet damutsuz evet, vicdansız herif. Aklı sıra Tel'in başaramayacağını oğlunu vuracağını sanıyor. Hayır. Badi avcını yalayacak göreceksiniz. Wilhelm Tel elmayı vuracaktır. O bugüne kadar her attığını vurmuştu Evet ama Tel'in hedefi başka şeylerdi. Şimdi o okunu oğluna atacak. Böyle bir durumda hangi babanın eli titremez ki? Korkmayın. Kork Kork tel Tanrı'nın evet. yardımıyla oğluna zarar vermeden elmayı tam ortasından ikiye ayıracaktır. Umarım öyle olur. Aksi takdirde Vali Teli hapse attıracak... ...ve biz köylüleri başsız bırakacak. Evet. Korkuyor musun babacığım? Evet. Çok korkuyorum Walter. Neden? Sen bu ülkenin en keskin nişancısısın ama... ...bugüne kadar hedefini bulmamış tek bir okuy yoktur. Evet ama hedefim sen değildin ki Walter. Av hayvanlarıydı ya da insanlara kötülük yapanlardı. Ama bu sefer okumun hedefi sensin evladım. Ellerimin titremesinden... ...hedefimi şaşırmaktan korkuyorum. Hayır korkma baba. Peki sen korkmuyor musun oğlum? Neden korkayım? Ben sana güveniyorum. Sen asla oğlunu vurmazsın baba. Aslan oğlum benim. Cesur oğlum benim. Baba. Söyle oğlum. Yarın başımdaki elmayı vurmak zorundasın baba. Biliyorum oğlum. Eğer ok elmayı isabet etmezse... ...sana esabet eder. Mesele ben diyelim baba, mesele köylüler. Bugün dikkat ettim. Sen bu zalim valiye karşı köylülerin tek umudusun. Bütün gözler senin üzerindeydi. Eğer valinin teklifini kabul etmemiş olsaydın, o anda köylülerin bütün ayarlarını, bütün umutlarını yıkmış olacaktın. Biliyorum evet. Vali bu sefer beni fena sıkıştırdı. Şapkasına selam verseydim, bu diğer köylüler gibi benim de valiye kendimi teslim etmem manasına gelecekti. Benim teslimimse köylünün son olacaktı. Eğer yarın elmayı vuramazsan... ...bu sefer yalnız köylünün değil senin de sonun olacak baba. Görüyorsun ya Voltur, ...ne kadar zor bir durumdayım. Fena halde valinin oyununa geldim. Ama yine de sen bu oyunu bozacaksın babacığım. Hem kendimizi hem de köylüleri kurtaracaksın. Ey, hadi yatalım artık. Sabaha fazla bir şey kalmadı. Biraz olsun uyup yarın zinde olalım. Tamam. Tamam. Kutlarım sizi Vali Hazretleri. Doğrusu bir Teli iyi alt ettiniz Söylemiştim sana kumandan Bir pumduna getirip Wilhelm Köylülerin önünde küçük düşüreceğimi söylemiştim hı hı. İşte dediğimi de yaptım Şapkama selam verme kanununu onu yakalamak için çıkarttım. Tel'in şapkama selam vermeyeceğini tahmin ediyordum. İyi düşünmüşsünüz efendim. Hiç kimse ama hiç kimse benimle başa çıkamaz Kubandan. Yarın bilen Tel'in sonu olacak. Artık hiç kimse bilen Tel'e güvenip, benim emirlerime ve kanunlarıma karşı çıkamayacak. Peki ya Wilhelm Tel yarın oğlunun başındaki elmayı vurursa? Vuracağını hiç sanmıyorum kumandan. En keskin nişancı bile hedef oğlunun başındaysa elleri titremeden yapamaz. Merak etme. Yarın Tel elmayı değil ya oğlunu vuracaktır ya da hedefe isabet ettirebilecektir. Her iki durumda da Teli hapse attıracağım hem de bir daha hiç çıkmamacasına. İşte bakın şey Birem telle oğul meydana giriyor şey Doğrusu bari, telin yerinde olmak istemezdim Zavallı adam bari, biraz sonra bari, bari, Çok büyük sınav verecek işte Oldun hayatı onun ellerinde artık Ya elmayı ya oğlunu vuracak Bu ne biçim validir Bu ne biçim insandır İçinde biraz olsun bir babayı özgürlüğü karşısında oğlunun hayatıyla karşı karşıya bırakıyor. Evet, doğru söylüyorsun. Kahrolsun. Bunun gibi zalim valilerle doludur arkadaşlar. Ama açın bakın, okuyun. Hangi zorba, hangi zalim ülkesine payda olmuştur ki? Haklısın zorba, dostum. Haklısın. Vali geliyor. İşte, tarihlerin yazacağı zalim valimiz de meydana geliyor. Yüzüne bakın alçan. O da keyifle gülümsüyor. var. Senin oğlunu vuracağına Ay. o kadar emin ki arkadaşlar. Bu yüzden gülüyor köpek. Umarım bu onun son gülüşü olur. Olur. Ey siz köylüler. Siz de şahit olun ki... ...Vilemter biraz sonra sizlerin de huzurunda... ...oğlunun başına koyulacak bir elmayı vurmayı deneyecek. Evet. Tel elmayı vurursa ne hala onu serbest bırakacağım. Ama elmayı vuramadığı takdirde onu şapkama selam vermediği için ömür boyu hapse attıracağım. Aa, Sen de adam. şapkanda kanunlarında yerin dibine batasınız inşallah. Sorba adam. Bakalım bizlere yaptığın bu zulüm daha ne kadar devam edecek? Evet, Vilem Tel hazır mısın? Hazırım. Bakın Çıkardı, Evet evet bilen tel okla yayını çıkarttı Ay. Durun arkadaşlar Tel'in başarısı Ay. hepimizin başarısı olacaktır Muhafızlar evet. Tel'in oğlunu ilerideki ağaca götürüp bağlayın Baş üstüne vali hazretleri evet. Yürü çocuk Hayır bırakın beni Yürü. Bağlamamıza hiç gerek yok Aferin çocuk Sen sandığımdan da cesurmuşsun ama babanın atıcıya okun karşısında uslu duracağından emin değilim. Bu yüzden seni ağaca bağlatmak zorundayım. Lütfen Vali Hazretleri bağlatmayın beni. Ben korkak biri değilim. Cesur ve şerefli bir babanın oğluyum. Ama ok üzerine gelirken korkabilir hareket edebilirsin. Bu yüzden başındaki elmayı yere düşürebilirsin. Hayır size söz veriyorum. Ne olursa olsun asla kıpırdamayacağım yerimden. Çünkü babamın oku beni değil elmayı vuracaktır. Aferin Peki peki peki. Ellerini değilse de gözlerini bağlatayım. Böylece babanın attığı oku görmemiş ve korkmamış olursun. Gözlerimi bağlatmanıza da gerek yok efendim. Göreceksiniz. Diye korkmak gözlerimi bile kırpmayacağım. Sen bilirsin çocuk. Madem öyle ilerideki o ağacın altına git ve orada dur. Elmayı da başına koy. Peki efendim. Bir dakika ne var tel? Oğlumla konuşmak istiyorum Peki ama kısa olsun Bak bütün köylü meydanda senin elmayı ya da oğlunu vuracağın anı görmek için buraya toplanmış Babanın yanına git çocuk Bak oğlum Şu anda bir baba olarak hayatımın en büyük sınavını veriyorum Senin ve benim yaşamım ...ve köylülerin bütün umudu benim atacağım şu oka bağlı. Biliyorum baba. Her şeye rağmen ellerim titriyor Goldberg. Çünkü ben bir babayım. Hedef her ne kadar elmaysa da... ...o elma senin başında olur. Bir şey bilmeni istiyorum. Eğer o ok elmaya değil de sana isabet ederse... Hayır baba. Bunu düşünme bile. Ok elmayı isabet edecektir. Çünkü sen ülkeye yayılmış keskin bir nişancısın. Ve aynı zamanda da benim babamsın. Attığın ok hedefine isabet edecektir. Seni seviyorum oğlum. Ben de seni baba. Senin gibi cesur bir evlada sahip olduğum için büyük gurur duyuyorum. Asıl ben seninle gurur duyuyorum babacığım. Aslanım benim. Tamam. Hadi git şimdi o ağacın altına. Sırtını daya ve hiç hareket etme. Tamam mı? Tamam babacığım. Evet. Bir heykel gibi kıpırdamadan duracaksın ve... Tanrı'nın iziyle başındaki elmayı vuracağım Buna eminim babacığım Hadi git artık Tanrı ikimizin de yardımcısı olsun başlıyor, başlıyor, başlıyor, başlıyor. Ben özürüm babacığım Hadi Fremter seni bekliyoruz Göster bize nişancılığını Bakalım herkesin dediği kadar okların hedefini buluyor mu Başla Başlıyorum sayın vali işte Aa, evet evet çıkardım. Çıkardım. Hadi, hadi baba Hadi fırlat okunu Tanrım sana her zaman inandım Senin namuslu insanların yanında olduğunu biliyorum Yalvarırım yardım et bana Okum hedefini bulsun Aksi takdirde kendi ellerim evladımın canına kıymış olacağım Hadi seni kendi duruyorsun Yoksa elma yerine Oğlunu vuracağından mı korkuyorsun ha Sabrım tükeniyor At şu oku artık Geldi. Ah, i̇şte, evet, evet diyor hemen ah, ah, okuyan oh. Vurdun! Vurdun. tam ortasından vurdu dostum. Gol Paris'ten vuruyor. Bravo! Bravo. Aa, söylemiştim. İstanbul Bülent'ten. Hey hakemin Elbay'ı vuracağınız Oğlum aslanım benim. Biliyordum vuracağını biliyordum baba. İşte bak o kermayı tam ortasından dermiş. En büyük nişancı sensin baba. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bravo. Evet vali hazretleri. Ben sözümü tuttum ve elmayı vurdum. Siz de gördünüz. Şimdi sözünü tutma sırası sizde. Artık serbest miyiz? Evet, evet vali, vali sözünü, sözünü, tuttun. sözünü tuttun. Evet vali sözünü, sözünü tuttun. Bize ve verdiğin sözü yerine. Tamam Al, Al, tamam. Doğrusu nişancılığına diyecek lafım yok Tel. Ustaca bir atıştı. Kutlarım seni. Ee, seni de kutlarım çocuk. Çok cesur bir çocukmuşsun. Baban oku üzerine atarken gözünü bile kırpmadın. Tamam mı? Artık serbest miyiz Sayın Vali Hazretleri? Acele etme Tel. Ama söz vermiştiniz. Elmayı vur, sizi serbest bırakacağım demiştiniz. Korkma Tel, sözümden dönmeyeceğim. Yalnız sana bir soru soracağım. Ondan sonra seni serbest bırakacağım. Buyurun sorun. Sorduğum sualde dürüstçe bir cevap vermeni istiyorum senden. Dürüstlüğümden şüphe duymayın efendim. Pekala. Az önce oğlunun başındaki elmaya okunu atmadan önce... ...ceketinin altına ikinci bir ok daha sakladığını gördüm. Doğrusu gözünüzden hiçbir şey kaçmıyor valihazır. Ya kaçmaz tabii. Evet. Doğru. Ceketimin altına ikinci bir ok sakladım. Peki söyler misin bu oku neden sakladın? Ne yapacaktın onunla? Anlatayım efendim. Bu atışta bir adettir. Bir avcı daima ikinci bir oku elinin altında bulundurur. Hayır doğru söylemiyorsun Tel. Zira ben sana sadece bir atış için izin vermiştim. Bu yüzden cevabını yeterli bulmuyorum. Hadi söyle bakalım. Ceketine sakladığın ikinci okla ne yapacaktın? Ya. Korkma doğruyu söyle. Canını bağışlayacağıma söz veriyorum Tel. Demek söz veriyorsunuz. Evet söz veriyorum. Madem öyle söyleyeyim. Eğer birinci ok hedefini bulmayıp da oğluma isabet etseydi, yani oğlumun ölümüne sebep olsaydım, bu ikinci oku size atacak ve şüphesiz isabet ettirecek. Ya demek beni öldürecektin öyle mi? Evet, zira oğlumun ölümüne siz sebep olmuş olacaktınız. Askerler, muhafızlar, çabuk bu adamı tutuklayıp sımsıkı bağlayın. Ama yapamazsınız var. bunu. Siz söz vermiştiniz bana. Bırakın beni. Dokunmayın bana Yakalayın şunu kollarından tutun iyice bağlayın Bırakın babamı o tamam, tamam. Bırakın diyorum. Siz bir alçaksınız vali Bunca insanın önünde devam canımı be. bağışlayacağınıza söz vali, vermişsiniz Bırakın be. beni diyorum bırakın Az önce beni Yani valini öldürmeye niyetli olduğunu söyledim Bunun cezasını çekeceksin tel Muhafızlar götürün bu adama bir saniye Bunu kalleşlik denir vali Siz sözünüce sadık bir insan değilsiniz Valilik yapmaya da layık değilsiniz Lütfen evet, vali hazretleri babamı bırakın. O sözünü tuttu elmayı vurdu. Siz de sözünüzü tutun lütfen. Hayır. Evet. Baban bana olan düşmanlığını açık açık herkesin gözü önünde söyledi çocuk. Onu serbest bırakamam. O bir suçludur cezasını çekin. Hayır! Hayır! bir sözü o hiçbir şey yapmadı Sosunu tutmayan vali istemiyorum Sosunu tutmayan vali istemiyorum Sosunu tutmayan vali istemiyorum Susmak istemeyelim zindana at Vali Bak üstüne vali hazretleri Hakaret edenleri tutuklayıp zindana atın Çabuk olun çabuk Yürüyün bakalım yürüyün size Ateş açtır kumandan bu bir isyandır Görmüyor musun üzerimize üzerimize geliyorlar Ateş açtır çabuk Ateş Ateş Durun yapmayın ateş etmeyin ateş görmüyor musunuz? Onlar silahsız zavallı köylüler yapmayın cani eser. Şehri bir susturun. Başla benim Adem. al bakalım. Ah. Ah. Ah. Başım başım. Tanrı'ya şükür kendine gelebildim Wilhelm. Ne? Olmaz sen mi? Ya ama senin bu zindanda ne işin var? Vali seni tutuklatınca biz köylüler uğradığın haksızlığa dayanamayıp isyan ettik. Ama valinin askerlerine gücümüz yetmedi Ter. Ha, evet evet hatırlıyorum. Vali askerlerine sizlerin üstüne ateş etmeyi vermişti değil mi? Peki ne oldu? Ölen plan var mı dostum? Yedi kişi öldü. Yirmi kişi de yaralandı. Kırk kişi de benim gibi tutuklanarak zindana atıldı. Kahrolasıca. Başınıza gelenler benim yüzümden oldu hep. Hayır. Esas senin başına gelenler bizim yüzümüzden oldu te. Vali senin bir zavallı çaresiz köylülere arka çıktığını öğrendi. Senin burnunu sürtmek seni bizim gözümüze küçük düşürmek için yaptı bunları. Keşke okumu oğlumun başındaki elimeye değil de valinin göğsünün nişanmasaymış. <Gülüyor> o alçağın o rezilin yaşamaya hakkı yok. Eğer buradan kurtulacak olursam onu av hayvanı gibi avlayacağım Thomas. Oğlum nerede? Eh, merak etme o serbest Biz askerlerle boğuşurken Arkadaşlarımız oğlunu kaçırdı oh, Tanrı'ya şükür O da valinin eline düştü diye çok korkmuştum ah, Biri geliyor Ayağa kalkın sefil herifler Vali hazretleri geldi Ne vali mi geldi Kumandan telin yanındaki adamı alıp Başka hücreye götürün Baş üstüne efendim Hey sen benimle gel Hayır Hayır gelmeyeceğim teli yalnız bırakmayacağım Sana gel dedim yoksa Edini yap Thomas git onunla <gülüyor> Tanrı yardımcın olsun seninle dostum <gülüyor> Çek elini ee, nasılsın Wilhelm Tel Fena değil ne istiyorsunuz benden Niçin geldiniz buraya Wilhelm Tel Attığını vuran ünlü okçu Tel İşte elimdesin ne zamandır seni yakalamak için planlar yapıyordum ama sonunda yakaladım işte. Peki neden? Ben ne yaptım sizin Sen bu yörede otoritemi sarstın Tel. Çıkarttığım kanunlara boyun eğmedin. Köylülere kötü örnek oldun onlara arka çıktın. Senin yüzünden köylü isyan edecek hale geldi. Hayır benim yüzümden değil. Sizin zaliminiz yüzünden isyana kalkıştı köylüler. Halka adil davranmadınız. Göreviniz halkın refahını sağlamakken... ...siz yoksul köylüyü çıkarttığınız vergilerle daha da yoksul yaptınız. Onları açlıktan, zulümden ölecek hale getirdiniz. Kabahati de bende değil kendinizde arayın. Ben valiyim. Emirlerim ve kanunlarım tartışılmaz Vilentel. Sen bu düzen için bir tehlikeydin ve seni bertaraf ettim işte. Ne yapacaksınız bana? Köylülerin seni kurtarma ihtimaline karşılık seni burada tutmayacağım. Yarın sabah Kürselen adasındaki zindana götüreceğim. Cezanı orada çekeceksin. Ömrünün sonuna kadar o zindanda çürüyeceksin Vilentel. Dur bir dakika vali hazretleri. Bir şey söyleyeceğim sana. sana. Ne var ne söyleyeceksin? Sen tanrı değilsin ey vali unutma. Sen de diğer asilzadeler gibi köylüler gibi bir yaratılansın sadece. Bu insanlar senin kulların değil onlara istediğin gibi zulmedemezsin. <gülüyor> Zulmederim. her isteyeceğimi yaparım. <gülüyor> Şu gülüşe bak Tanrı unutma vali. O zulmettiğin, kahır çektirdiğin bunca mazum insanın feryadını duyuyor. Tanrının gazabı senin üstünde olacaktır. Wilhelm Telikayı'ya bindirdik Vali Hazretleri. Elleri bağlı ve yanında iki tane askerim var. Onlarla birlikte ben de Küsenah Adası'na gideceğim. Ben de sizinle geliyorum kumandanım. Ne? Siz de mi geliyorsunuz? Evet, Wilhelm Tel'i o zindana kendi ellerimle kapatacağım. Ama adaya olan mesafe hayli uzaktır. Vali Hazretleri sonra deniz yolculuğuna alışkan olmayan insanlar için çok tehlikelidir. Yeter komutan, bana nasihat verme. Wilhelm Tel denen o okçunun zindana girdiğini görmeden rahat uyuyamam. Ben de geliyorum. Neden konuşmuyorsun Wilhelm Tel? Yoksa Küsren'in adasındaki zindanda geçireceğin günleri mi düşünüyorsun? Hayır, beni evde bekleyen karımla oğlumu düşünüyorum bari. <gülüyor> Bence zindanda sen daha iyi edersin Tel. Küsren'in adasındaki zindanın şöhretini işitmedin galiba. Oraya giren bir mahkumun bir daha sağ çıktığı görülmemiştir. Neden biliyor musun? Bilmiyorum ama beni atacağınız zindanın ne mene bir yer olduğunu tahmin edebiliyorum. <gülüyor> Anlatayım sana. Dört metrekarelik küçücük bir hücrede yatacaksın Tel. Ne pencere ne havalandırma ne de bir ışık hiçbir şey olmayacak hücrede. Aylarca yıllarca karanlıkta yatacaksın orada. Ama yalnız olmayacaksın. Günün her saatinde seni ziyaret edecek sürüyle aç fare olacak hücrede. Umarım uygun hafiftir. Aksi takdirde aç fareler tarafından parça parça olursun. Boşuna çeneni yorma bali ölümden korkmuyorum. Lütfen sayın valim ayağa kalkmayın. Denize düşebilirsiniz. Be, heh, siz kayığı yüzdürmeye bakın kumandan. Bu sonu kendin hazırladın Gülentel. Hükümete karşı gelmeyecektin. Ben hükümete karşı gelmedim. Tam tersi hükümetime ve imparatoruma saygım büyüktür. Ben de bir vali olarak hükümetin ırdamı sayılırım. Ayrıca üstün sıfatlı bir asilzadeyim. Madem öyle neden bana saygı duymadın? Asalet insanın sıfatında değildir sayın vali. Yani neresindedir? Asalet insanın yüreğindeki merhamet ve şerefinde saklıdır. Sizde ne merhamet ne de şeref olduğuna... ...kesinlikle inanmıyorum. Bu yüzden de bir asilzade sayılmıyorsunuz. İlginç. Demek bir asilzade sayılmıyorsun ha? Hayır çünkü yoksul ve masum köylülerin elinde... ...vergi diye nesi var nesi yok her şeyini alıyorsunuz. Ödeyecek bir şey kalmayanlara... ...imparatora karşı geliyor bahanesiyle... ...korkunç işkenceler yaptırıyorsunuz. Görevi idaresindeki halkı yaşatmak olan bir vali... ...insanları açlıktan ölmeye zorlarsa... ...o insan asla asilzade bir vali değildir. Al bakalım... Bana hakaret edersin ha köpek. Al. al. Ah, ah. Yapmayın sayın valim. Denize düşebilirsiniz. İşte sayın vali. Sizin gücünüz ancak eli kolu bağlı insanlara yetiyor. Siz bir korkaksınız vali. Bir korkak. Zalimler hep korkak olur. Sana kes sesini. Dedim ter. Taksi taklidi sizlere kadar zapt etmez. Seni burada denize atarım. Bunu yapacağınıza da emin. Zira korkak insanlar her şeyi yapabilirler. Yanılıyorsun. Ben korkak değilim. Hükümetin vadisiyim ve otoriteyi sağlamak için her şeyi yaparım Otorite zulümle sağlanmaz Sayın Vali Adaletle sağlanır Asilzadeyim diyorsunuz Evet Okumuş olmanız gerek Evet Açın tarihe bakın Hı. Bugüne kadar hiç iktidar olmuş zalim gördünüz mü? Halkı zulümle sindirerek idare etmek isteyen zorbaların sonu ne olmuş biliyor musunuz? Kapa çene Benim hakkımdaki fikirlerini söyleyeceğini adadaki zindanda geçireceğin günleri düşünsen daha iyi edersin Zindana gireceğimi hiç sanmıyorum Sayın Vali ne demek istiyorsun? Aklın sıra elimizden kurtulacağını mı sanıyorsun yani? <gülüyor> Hayır ama gördüğüm kadarıyla hepimiz bu kayıtta öleceğiz. Ne? Nedenmiş o? Umarım siz askerleriniz yüzme biliyorsunuz. Zira birazdan korkunç bir fırtına çıkacak. Bu, bu kayığın fırtınaya dayanacağını hiç sanmıyorum. Fırtına çıkışınlarını da nereden biliyorsun? İnanmıyorum sana yalan söylüyorsun. Uzaklara bakın sayın vali. Kapkara bulutlar var görmüyor musunuz? Birkaç saat sonra o bulutlar burada olacak. Hem hafiften rüzgar bile esmeye başladı bir... Bilham tel doğru söylüyor sayın valim. Deniz giderek sertleşiyor. Lütfen yerinizden kıpırdamayın. Denize düşebilirsiniz. Saçma. Fırtınanın falan geleceği yok. Tel bizi korkutmak için böyle söylüyor. çocuk rüzgardan mı korkacaksınız? Askerlerine söyle daha hızlı küreç çeksinler kumandan. Nasıl isterseniz efendim... Hadi kürekler alsınım. Sor asır. Hadi. Hadi. Dikkat edin. Fırtına çıkacak. Kayın kenarlarına tutunun. Ayağa kalkmayın. Allah kahretsin. Fırtına da çıkacak zamanı buldu. Söylemiştik size sayın vali. Bu kayık bu fırtınaya dayanamaz. Ele bu acemi askerlerle bu kayığı hiç idare edemezsiniz. Kapa çelenin tel. Siz bilirsiniz. Ben sadece uyarıyorum. Durum kötü vali hazretleri. Dalgalar oh. bir o yandan bir bu yandan vuruyor. Her an <gülüyor> adamın olduğu bir şeyler yapmamız lazım. Kayığın komutası sizde bir şeyler yapın kumandan. Dikkat edin büyük bir dalga geliyor. Kürekleri dalganın üstüne çekin yoksa devriliriz. Kelin dediğini duydunuz. Kayığın burnunu dalgalara verin. <gülüyor> Elimizden gelin yapıyoruz <gülüyor> Allah Allah. İyi atlattık bu hortayı. Sen uyarmasaydı denizin dibini boylayacaktık. Beni dinleyin Vali Hazretleri. Sen ve askerlerin bu işten anlamıyorsunuz Biraz sonra bu kayık devrilir ve hepimiz boğularak ölürüz Eee ne yapacağız yani Eğer ölmek istemiyorsanız elimi çözün de kayığı ben idare edeyim Asla ellerinin çözülecek kaçarsın buradan Saçmalamayın bu havada nereye kaçacağım? Ne bileyim ben Ben biliyorum işte Niyetim canımızı kurtarmak Çözün ellerimi Hayır dedim ya İnat etmeyin Vali Burada hepimizin hayatı çöz konusu Çözün ellerimi Ölene geçip kayıyı paraya çıkartayım Deniz çok kötü azdır Mümkün yok kurtulamayız. Bilhentel haklı sayın valim. Kayığı idare edemiyoruz. Ellerini çözerek ona bir fırsat verelim. Hayır ellerini çözerek ona kurtulma fırsatı veremem. Bilhentel'i kendi ellerimle zindana atmadan gözlerim uyku girmez. Ulan oh, tanrım. denize düştü. Arkadaşım denize düştü. Ah et Allah. Sürürüm! Sürürüm! Yardım edin bana! Yardım edin Allah'ım. Kumandanım, kumandanım. Ruddes'e yardım edelim. Yoksa boğulacak efendim. Hayır bırakın onu şimdi kürekler asılın. Bir an önce kıyıya ulaşalım. Ama sayın vali maskere yardım etmemiz Burada yere... emirleri ben veririm. Kumandan ne diyorsam onu yap. Diğer küreğe de sen geç çabuk. Peki efendim. İnat etme vali. Adamların bu koyuyu kıyıya çıkartamaz. Anlamıyorlar ...çöz de size yardım edeyim. ...asla asla senin zindana kapatacağımken... ...hayatını çürütüceğim burada... ...hah olası herif... ...inat etmeye devam edersen hepimiz öleceğiz... ...beni zindana tıkmak uğruna hem kendi hayatını hem de askerlerinin hayatını tehlikeye atıyorsun... ...lütfen sayın valim telin dediğini yapın... ...o doğa adamı denizden anlar... ...kurtarsın bizi... ...yoksa öleceğiz dalgalara karşı yürek çekemiyoruz... ...deni serbest bırakın vali hazretleri... ...yoksa cesedimizi bile bulamayacaklar... <gülüyor> ...peki tamam... ...dön arkana bir hem gel... ...nan Döndüm işte. Kesin çabuk ipleri. Kestim işte. Ne yapacaksın çok merak ediyorum. Şimdi görürsün. Önce senin çeneni kapatmalıyım. Al bakalım. Hey, ne yaptın mahalle Merak etme. Komutan öldürmedim bir şey yok. Sadece abuk subuk emirler vermesini önledim. Aslında gebertmeliydim onu. Ben katil değilim onu. Tamam. Dümene geçtim. Ne yapmamız gerekiyor Wilhelmtel? Siz askerleriniz birlikte aynı anda kürek çekin yeter. Ben dümeni idare ederek dalgalardan kurtulmaya çalışacağım. Kurtulabilecek miyiz Wilhelmtel? Merak etme asker. Tanrının iziyle bu kayığı kıyıya çıkartacağım. Hadi bakalım. Asılın küreklere. Asılın küreklere. Atıp Asıl... ...işte sonunda salim karaya ulaştık. Yaşasın! Yaşasın! Kurtuldun! Kurtuldun! Evet, Wilhelm Tel sayende yaşıyoruz. Evet. Şimdi siz ikiniz kayıktan uzaklaşın bakalım. Aman tanrım, Wilhelm Tel okla yayını almış. Niyetin ne tel? Ne diyorsam onu yap komutan. Askerini yanına al ve kayıktan uzaklaş. Hadi durma. Tamam, tamam. Gel benimle. Dinleyin beni. Valiniz olacak zalim hala baygın. Ben gidiyorum. Uyandığında söyleyin ona... Eğer peşime düşecek olursa ya da yoksul halka eskisi gibi zalim davranmaya kalkışırsa... ...bu sefer okumun hedefi elmalar değil, o olacak. Nereye gidiyorsun Tel? Ben dağların, kırların, ovaların adamıyım komutan. Beni ararsanız oralarda bulursunuz. Ama tavsiyem peşime düşmemeniz. Niyetim kimseyi öldürmek değil, sadece adaleti sağlamak. Ah, Ciddi... Ne olursa olsun hayatımızı bilen tele borçluyuz komutanım. Evet ama geldi bunu sayın valimize anlat. Birazdan uyandığında etmediği lafı bırakmayacaktır bize. Çerçeveler! Sıraklar vatan hainleri nasıl olur da valiye karşı gelmiş bir suçluyu serbest bırakırsınız ha? Biz serbest bırakmadık sayın vali kıyıya ulaşır ulaşmaz okla yayını alıp bizi tehdit ederek kaçtı. Evet efendim giderken de söyleyin valinize peşime düşerse ya da yoksul köylüye işkence ederse bu sefer elmayı değil onu vuracağım dedi. Kapatın mı? Söyleneceğinize pişine düşün bilem gelin. Artık çok geç. Ormana daldı, yakalayamayız onu efendim. serçuma şunlara bak, olur sen? O bir kişi, biz üç kişiyiz. Hadi çabuk olun, takip edin beni. Çabuk, çabuk olun uyuşuk herifler. Şu hali bak, yürüyor musunuz, emekliyor musunuz belli bile değil. Açın ayaklarınızı biraz. Ormanda yürümek kolay değil sayın vali. <gülüyor> İnancaz nasıl yürüyor peki? Ama o bir dağ adamı vali hazretleri. Biz onun gibi değiliz ki. O buraları avucunun içi gibi biliyor. Biz sen nereye gittiğimizi bile bilmiyoruz efendim. Kapayın çenenizi korkak taşanlar. Eğer kedi yakalamadan dönersek... ...ikinizi de divan harbi verir, kursuna dizdiririm. Yürüyün çabuk. <gülüyor> Tabii efendim. Evet. Vali denen zorbanın peşimi bırakacağını hiç sanmıyor. Mutlaka askerleriyle beni arıyordu şimdi. Enesi buraya gizleyip onları bekleyeyim. Artık günah benden gitti. Bu zorbayı gebertmek zorunda hale geldi. Köpek herif. Aklı sıra beni aç farelerle dolu karanlık bir atacaktı. Göstereceğim ona gününü. Halkın nefes alması zorbanın ölümüne bağlı. Gel bakalım Vali Hazretleri. Gel seni bekliyorum. Kahvalasaydım Binlerce ağaç Kim bilir nereye saklandı Sayın Valim yorulduk Dönelim artık Görüyorsunuz işte saatlerdir arıyoruz ama Bilhenteli bulamadık diye. Söyledim size Vali Hazretleri. Sen peşime düşenleri okumla vuracağım dedi Belki de şu anda bizi saklandığı yerden gözlüyordur efendim Geri dönelim lütfen Asla onu ölü ya da diri ele geçirmeden geri dönmeyeceğim. Anlamıyor musunuz? Onu öldürmeden geri dönersek köyde bizi dinlemez. Kanunlarımıza boyun eğmez. O kahrolası heriften medet umarak bize isyan ederler. Ah mali hazretleri, mali hazretleri. <gülüyor> ben de sızanıyordum efendim. Yaklaşma yanıma kadın, yaklaşma. Ne var, ne istiyorsun? Bu ıssız yerde işin ne? Merhamet ediniz efendim. ...ayaklarınıza kapatmak için şehre gidiyordum. Ne var ne istiyorsun? Sizden merhamet diliyorum efendimiz. Kocamı... ...kocamı hapse attılar. Ne olur onu serbest bırakınız efendim. Hayır. Madem suçlu cezasını çekecek. Hiç kimseyi durup dururken hapse atmazlar. Ne yapmıştık kocam? Bütün suçu. Sıra takılı şapkanıza selam vermemek efendim. Bak gördün mü suç bir işte. Madem şapkama selam verilecek diye emir vermişim... ...o da selam verseydi. Etmeyin, eylemeyin vali hazretleri. Bunun için insan hapse atılır mı? Yalvarıyorum size onu serbest bırakın. Kocam dünden beri zindanda... ...evde üç çocuk aç ve sefil kaldık. Dokunma bana çekil sefil kadın. Derhamet ediniz vali çocuk. Hazretleri. Ama ...bana ve çocuklarıma bağışlayın ne olur... ...çıkıl gözünden kadın çıkıl diyorum... ...lütfen efendimiz lütfen yalvarıyorum... ...şimdi gösteririm sana... Lütfen. ...aman vali hazretleri aa. ne yapıyorsunuz... ...bırakın elinizdeki kılıcı. ...girme araya komutan aa. kılıçla doğrayacağım bu kadını... Ya. ...al bakalım... Ah ...davru aşıklar... ...vuruldum... ...gösterime inanamıyorum... Aa. ...valiyi okladılar... ...ne ok mu... Tel, Wilhelm Tel'in işi bu. Evet, evet, mutlaka odur. Söylemişti, vali peşime düşerse okumla vuracağım onu demişti. <gülüyor> vali hazretleri, vali hazretleri. <gülüyor> Aa, vali ölmüş, ölmüş mü? Hey, Wilhelm Tel neredesin? Aha. Buradayım Aha. kumandan. Tanrı aşkına Tel, valiyi öldürdün, öldürdün onu. Bunu yapacağımı söylemiştim komutan. Valinizin sonu hepinize ders olsun. Bundan böyle artık ben ormanda, dağda yaşayacağım. Ama sanmayın ki şehirde olup bitenlere, masum ve yoksul halka yapılanlara karşı kayıtsız kalacağım. Okul ve yayım her daim halkın hizmetinde olacaktır. Şimdi git ve valinin başına gelenleri herkese anlat. Bundan böyle her kim halka zulüm yaparsa, her kim yoksul halkın sırtından geçirmek için haksız ve ağır vergiler çıkartırsa, her kim köylünün ekmeğini eline almaya kalkışırsa karşısında beni bulacaktır. Okçu adlı oyunumuzu dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak üzere, hoşçakalın.